あおうずび الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا م ض ل ل ه ومن يضلم فلا ه ا د ي له تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م يا من وا وا الله ح م د はあなたのお و いちゃんの ي じいちゃんのおじい ن ゃんのおじいち و ا のおじい ق ゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんの ا じいちゃんのおじいち ل んのおじいちゃんのおじいちゃんのおじ الله كان رقيبا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا أَعْمَالَكُمْ اللَّهَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا عليكم يُصْلِحْ لَكُمْ لَكُمْ وَرَسُولَهُ الحديث كلام الله الهدي صلى الله ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ فإن يُطْعِ وَيَغْفِرْ وخير هدي أما محمد فَقَدْ أصدق بعد عليه وسلم و ش ر らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら ب ららららららららららららららららら ا ららららららららららららららららら ل らららららららら الله らららら ا ら ه らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら ي El-Edeb-ül-Mufed adlı kitabımızı şerh etmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz 438 numaralı birisine ey münafık diyen kimse babından devam ediyoruz. 438. Kendi, sah kendi sahip olduğu yoruma göre başkasına ey münafık diyen kimse. Hazret Hazreti Ali radiyallahu anh'ını şöyle anlatıyor. Ben ve Zübeyir İbnül Azam'ı ikimiz de aklıydık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye doğru gönderip şöyle dedi. Falan mahti varın diye kadar gidin. Orada kendisiyle Atıf İbn-i Ebi Baltay'a tarafından Mekke müşriklerine yazılmış bir mektup bulunan bir kadın var. O mektubu bana getirin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği yerde kadınla karşılaştık. Kadına beraberindeki mektubu ver dedik. Kadınla Benim yanımda herhangi bir mektup yoktur dedi. Biz kadını ve devesini aradık. Arkadaşım ne yapacağımızı bilmiyorum dedi. Ben de peygamber sallallahu aleyhi ve ya, senin yaran söylemez. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ey kadın ya o mektubu çıkarırsın ya da senin benimselerine söyleyeceğim dedi. Bunun üzerine kadın giydiği gün eteğin kemerine elini sokup Mektubu çıkardı. Biz de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndük. Hazreti Ömer radiyallahu aleyhi ve sellem bu Hatip İbni, Ebu Balta'ya Allah'a ve onun peygamberine ve eminlere hainlik etmişti. Bırak beni de onun boynuna uğrayım dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Atıg'a sen bu işi yapmanı sevk eden nedir dedi. Hazreti Atıg radiyallahu aleyhi ve sellem da şöyle dedi. Ben ancak Allah'a iman eden bir kimseyim. Mekkelilerin yanında benim bir tarafım, bir taraftarım olmasını istedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, Hatip doğru söyledi. Bu bedir savaşında bulunmadı mı? Allah o savaşta bulunanların durumlarını bildiği için onlar hakkında şöyle buyuruyor. İstediğinizi yapıp size cennet vacip olmuştur. Onun üzerine Hazreti Ömer Aleyhisselam iki gözü yaşta doldu ve Allah da söyle daha iyi bilirdi. Hadi siz okurken, oledi nefsi biyedhi, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Fakat maalesef kardeşler Türkiye'deki bu tür tercümlerde. Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatını tevil ederek、e, kudret eli diye tercüme edilir ederler. Bu yanlıştır. Nefsim elinde olan Allah'a imin ederim ki ki burada da Kur'an-ı Kerim'de de ayetler olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin el sıfatının ispatı vardır. Tabi hiçbir tevile, teşbih'e, takile、e, gitmeden olduğu gibi kabul edilir Allah Azze ve Celle'nin el sıfatı. Kardeşlerim, bu rivayet Hudeybiye Anlaşması zamanında meydana gelmiş bir olay. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine mucizelerinden bir tanesi. Olayı Ali radıyallahu anh'ı anlatıyor. Diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni ve Zübeyir İbn-i Avvam'ı başka rivayetlerde, başka sahabilerde zikrediliyor. Diyor ki, Bir yere gönderdi ve dedi ki, Pavarca yere gidin ve orada bir kadın bulacaksınız ve o kadının yanında da bir mektup bulacaksınız ki bu mektup Hatip İmran abi Belte radıyallahu anhu tarafından müşriklere yazılmış bir mektuptur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve onu bana getirin diyor. Hadisi önce bir、e, şerh etmeden anlatayım. Onda sonra şerhine gireyim. Ve biz diyor gittik. Tıpkı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği gibi yolda bir kadına vast geldik. Kadını yakaladık. Ve dedik ki beraberinde olan mektubu bize ver. Kadın önce inkar etti. Dedi ki benim yanımda herhangi bir mektup yok. Ve bunun üzerine biz diyor araştırdık, devesine baktık. Fakat arkadaşım dedi ki ben herhangi bir şey bulamadım. Yani üzerinde mektup yok. Bunun üzerine Ali radiyallahu anh dedi ki Allah Resulü yalan söylemedi. Doğruyu söyledi. Nefsin elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah aleyhissalatü vesselam yalan söylemedi. Ya o mektubu bize çıkaracaksın ya da seni ne yapacağız? tamamen üzerini arayacağız gerekirse elbiseni bile soyarız dedi diyor. Kadın Ali radiyallahu anhunun bu ciddiyetini görünce gayet ciddi olduğunu görünce hemen diyor beline sardığı mektubu çıkarıp kendisine verdi diyor. Biz de onu diyor Allah azüri、evet. aleyhissalatü vesselama getirdik. Getirince Ömer radiyallahu anhun ki kuvvette biliyorsunuz ve Allah Rasulü Sallam'a、e, intisap etmede, tabi olmada kuvvetli bir sahabe, Allah'tan razı olsun, hemen muhakkak ki hatır radıyallahu anhu Allah'a Rasulüne ve mübinnlere xaiilik etmiştir. Deyip, ey Allah'ın Rasulu, bana izin ver, onun boynunu vurayım demiştir. Bu nüzene Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam hatıburat radıyallahu anhu çağırmış ve seni bunu yapmana iten sebep nedir? Neden böyle bir şey yaptın? Dediğimde diyor ki Hatip radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü ben bunu ancak Allah'a mümin olarak yaptım. Yani herhangi dinden müftet olduğum için veya kafir olduğum için ben bunu yapmadım. Ben Allah'a iman eden bir müminim. Allah'a iman eden birisiyim. Ve istedim ki O müşriklerin, Kureyşli müşriklerin yanında bir elim olsun, yani bir orada bir destekçim olsun ki ne yapayım oradaki ailemi ve malımı koruyayım demiştir. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Ey Ömer Hatıp doğru söylemiştir. O şey, Bedir gazetesine, Bedir savaşına katılanlardan değil miydi? Bilemezsin belki de Allah azze ve celle onların günahlarına muttali oldu da. イた م は、お前が言うこ ت を言うこ و を ج うことを言 ل ことを言うことを言うことを言うこ ق を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと Ali radıyallahu anhu, Zübeyir kendisi ve Zübeyir'in Avvam'ın gönderildiğini, başka bir rivayetlerde de Ebu Mirsedil Ganevi, yine başka rivayetlerde、e, çeşitli isimler、e, zikredilmiş. Yine Musannef'te gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatu vesselam, gidin falanca bahçede bir kadın bulacaksınız demişlerdir ki, Müslüm'de gelen rivayette, Kah denen bir bozdan var ki burası Mekke ile Medine arasında ki Medine'ye daha yakın olan bir bozdanlık. Kadın ne yapıyor? Tam bu Mekke'de Ameeru Lillahhu Anhu ve Zubeyr bin Awwam radiyallahu anhu tarafından tam o kah bozdanlarının bulunduğu yerde yakalanıyor. Dediği ki orada bir kadın var ve kadının yanında Hatif radiyallahu anhu'dan müşliklere yazılmış bir mektup var. Onu alın. Bana geliyor diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş apaçık bir, nedir? bir mucize vardır kardeşlerim. Ki Cibril Aleyhisselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve olayı ne yapıyor? Haber veriyor. Bu da yine sünnetin vahiy olduğunun delillerinden bir tanesi. Ve diyor ki biz diyor tam o şekilde oraya vardık. Ve tırka Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Bize vasfettiği gibi O kadını o bölgede Yakaladık Ve dedik ki diyor beraberinde olan mektubu Bize ver ve kadın ilk önce Ne yaptı? İnkar ederek Benim yanımda herhangi bir mektup Yoktur dedi Daha sonra、e, Ali diyor ki Radıyallahu anh'u Ya o mektubu bize vereceksin Ya da senin gerekirse elbiselerini bir de soyar ve ne yaparız? O mektubu buluruz. Çünkü bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyledi diyorlar. Sahabe diyor ki her ne kadar araştırdık zaten bulamadık. Ali radıyallahu anh bunu deyince ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yalan söylemez diyor. Burada da bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama olan yani buna Allah Azze ve Celle'nin dahiyle bildirdiğinin nedir? bir ispatı vardır ve sahabenin de buna tam olan bir imanı vardır. Yani eğer Allah Rasulü böyle demiş ise Aleyhisselatü Vesselam bu kendi heva nesinden söylediği bir söz değil muhakkak bir bir vahidir ve o kadının üzerinde muhakkak ne vardır bir mektup var çünkü bunu Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam söyledi diyor. Daha sonra Ali Rabbil Alaha ve ne diye nefsi biyedihi elim nefsinde nefsim elinde olan Allah'a Yemin ederim ki diyor. Burada da gösteriyor ki bu tür yemin nedir? E, e, yemin etmek caizdir. Sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has bir yemin değildir, özel bir yemin değildir. Demek ki insan nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki diye ne yapabilir, yemin edebilir. Bu caizdir. Ali Rabbil Allah var mıdır ki? Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söyledi. ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın yalan söylemesinin yükün değil. Onun dilinden ancak hak çıkar başkası çıkmaz diyerek muhakkak ya o mektubu bize vereceksin ya da gerekirse senin elbiselerini dahi soyarız diyerek ne yapıyor? Çıkartıyor. Daha sonra kadın beline sardığı kuşaktan bir mektup çıkartıp bunu onlara veriyor. Kardeşlerim bazı rivayetlerde Müslim'de gelen rivayetlerde Ki bu önümüzdeki rivayette kadının、e, mektubu belindeki kuşaktan çıkardığını söylüyor. Ama bazı rivayetlerde de ki Müslim'de gelen rivayette kadını bu mektubu saçlarının arasına yani bölgüsüne、e, sardığı söyleniyor.、E, Hafız İbni Hacer rahimahullah bu ikisini cem ederken yani belirlerini sardı yoksa saçının örgüsüne mi bu iki rivayeti、e, cem ederken diyor ki Kadının saçı uzundu ve saç, kadının saçının örgüsünün arasında yaptı ve uzun tarafıyla da beline sardı ve oradan çıkartıp ne yaptı? Mektubu verdi diyor Hafız İbni Hacer. İki hadisi birbirine cenn ederken. Bu da kardeşlerim hakikaten müthiş bir ilim. Ki hadisçilerde Hafız İbni Hacer gibi ve buna benzer İmam Nevevi gibi Allah kendilerinden, kendilerine rahmet etsin. Hakikaten hadisleri anlamada, şerh etmede Allah Azze ve Celle'ye onların fıkhını açmış ve gerçekten e, kimi e, alimler eğer ortada anlaşılmaz veya ikisi birbirine zıt gibi gözüken hadisi varsa, divayette varsa getirin ben onun arasını birleştireyim ve işlemektir. Burada da Hafız İbni Hacer Allah kendisine rahmet etsin böyle bir e, açıklama e, yapmıştır. Biz diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a geldik ve Ömer Radiyallahu Anh'u マ i カ i n ハトル、アマラソルネミミネラカエネケツシテル。b u ルブラザキ a ャーヘイトプドル、ヤ a ブラ a ジェ a クワシトムズネイディ、ビンスネ a エイミナフィクデメキバーブル。シテル m ラザザン、アマラソルネミネラカエネケツ t テル。 Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın、e, ne yapacağını müşriklere bildirdiği için hainlik, casusluk etmiş diyerek bir yerde ona münafıklıkla itham edip onun boynunu vurmak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istemiştir. Müslim'de gelen ribayette diyor ki biz onu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getirdik ki o mektupta şunlar yazılıydı diyor Hatab-ı İbni Ebi Bente'den E, müşriklere bir mektup diyerek orada Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın yaptığı bazı işleri ki Hudeybiye suhürde Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Mekke'ye savaş için hazırlığını、e, Hatip ibn-i Ebi Beltem radıyallahu anhu haber veriyor müşriklere. Ömer diyor ki radıyallahu anhu ey Allah'ın Resulü izin ver onun boynunu vurayım. Çünkü o Allah'a ve Resulüne ve müminlere hainlik etmiştir. Burada da Allah Ömer radıyallahu anhunun işte kuvvetini, Allah Resulü Aleyhisselam'a olan bağlılığını ve İslam dinine yardım etmenin çünkü ne diyor İmam <Sessizlik> Sünal Allah yansırkum er Allah'ın dinine yardım edersiniz. Ömer radıyallahu anhuda sıklık Allah'ın dinine yardım amaçtı. Yardım olarak ne yapmıştır? Kendisince münafık olan o sahabenin boynunu. Hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan izinim, izin isteyip nurmak istemiş. Fakat olay tabii öyle değil ki burada öldürmek için izin istiyor ve bunda da acele etmiyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da önüne geçmiyor. Allah Resulü dur diyor ey amar.、Ve、hemen hatıba dönüyor diyor ki ey hatı, bunu neden yaptın? Bunu yapmana sebep ne? Çünkü Haftır Radıyallahu Anhun basit bir insan değil kardeşlerim. Ki hadisde de geldi, açıkladık geleceğe gibi kendisi Müslümanların Bedirle Bedir savaşında Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan savaşa katılmış bir sahabe Radıyallahu Anhun ve ee, sahabe o zaman 310 küsür kişiken. E, müşrikler bin küsür kişi arasında yani Müslümanların üç katı daha büyük bir toplulukla savaşmış o ilk Müslümanlardan bir tanesi Hatıb radıyallahu anh. O yüzden Allah Resulü aleyhisselam soruyor. Yani sıralan bir insan değil. İlk Müslümanlardan ve o şeyin çilesini çekmiş bir Müslüman. Ey Hatıb bunu neden yaptın? Hemen soruyor. Ki bazı sahabeye Halim'i radıyallahu anh geliyor. Yemen'den geldiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a secde ediyor ve hemen sen kafir oldun, sen müşrik oldun demiyor. Ey muaz bunu neden yaptın? Aynı şekilde Hatıb'a da soruyor. Halbuki orada Hatıb'ın hükmü neydi? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi boynunun vurulmasıydı. Hüküm buydu. Ama Allah Resulü soruyor. Ey Hatıb'ın neden yaptın? Bir kehathı bıdıya Allah anhum, ey Allahın Rasülü, ben bunu yani Allah’a inkar ettiğim için, kafir olduğum için veya mürtet olduğum için ben bunu yapmadım, ben Allah Azze ve Celle iman eden birisim, ben mümin birisim diyor. Ben bunu ne kafir olduğum için, ne de mürtet olduğum için yapmadım diyor. Kehathı bıdıya <gülüyor> Allah anhum ve başka bir rivayette ben bunu Allah’a inkar ettiğim için yapmadım. <gülüyor> vallahi diyor benim Allah'a ve İslam'a、e, artan sevgimden başka hiçbir şey yoktur diyor. Ve yine devam ediyor diyor ki benim diyor ancak、e, Mekke'de olan ailemi ve malımı korumak için onların yanında bir minnetkanlık bir minnet duygusu olmasını istedim diyor. Ve、e, bunun için yaptım diyor. Hatıb radıyallahu anhum. Musannike gelen divaette diyor ki, ey Allah'ın rasulü bana acile etme, hemen hüküm verme. Ben diyor, kuleşlerin birisi bildi diyor. Ve muhacirlerden yanında olanların Mekke'de kalan akrabaları vardı diyor. Ve onlar da onları ve ailelerini Mekke'de ne yaptılar, kor kor korudular diyor. Fakat benim orada hiç kimsem kalmadı ki benim ailenim malımı korusunlar. Ben de böyle bir şey yaptım ki ailemi ve malıma ne yapmasınlar. dokunmasınlar diye. Kardeşlerim sahabe hicret ettiği zaman Mekke'den Medine'ye Allah Azze ve Celle hicret emrini verdiği zaman ne ailelerini düşündüler, ne mallarını düşündüler. Hani tabir caizse ceketlerini alıp ne yaptılar? Allah yolunda Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Ve varlarını yoklarını ne varsa hepsini Mekke'de darattılar. Yanlarına hiçbir şey almadılar. Allah'ın emriyle Allah için bulundukları, doğdukları, yaşadıkları mallarının, ailelerinin bulunduğu beldeyi mübarek Mekki Allah'ın emriyle ne yaptılar? Terk edip Medine'ye hicret ettiler. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da bunlardan biriydi. Hatta Medine'ye hicret ettiğinde Mekki'ye dönüp bir baktı. Allah'ım dana tıpkı Medine'ye Mekki'ye bana sevdirdiğim gibi Medine'ye de bana sevdirdierek ne yapmıştır? Hicret edenlerden olmuştur. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Ha tutra diye Allahu amin demelerden birisi. Benim diyor a ailem ve malım orada kaldı fakat onları koruyacak akrabalarım olmadığı için ben de böyle bir şeyi yerfendir diyor. Ne yapıyor? Allah nasırı aleyhissallatu vesselam'a bu şekilde haber veriyor. Ve Allah nasırı aleyhissallatu vesselam da diyor ki ey Ömer dur, Hakup doğru söyledi diyor. O diyor. Bedir Savaşı'na katılanlardan değil miydi? Bilemesin. Belki de Allah diyor, onların yapacağı günahlara muktabi oldu da "İğmalü müşiitüm, fakat ucebet nekumül cennet." Siz günah işliyorsunuz. Yani ne yaparsanız yapın. Tabii ki şirkin dışında muhakkak ki cennet size gerekli olmuştu, buyurmuştu diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yani burada da. alimler onun ahirette bağışlanacağını ve cennete koyulacağını ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir ehlini bu rivayette de geldiği gibi ne yapmıştır? Cennetlerini göstermiştir. De <gülüyor> Hatip radıyallahu anhu da onlardan bir tanesi olduğu için yani Bedir savaşına katılanlardan olduğu için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona herhangi bir hak cezası uygulamamıştır. Aslında Burada cansusluğun, Müslümanlarda cansusluk yapanın hakkı、e, harp cezası olarak öldürülmekte. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırf Hatip Ün-i Ebi Belta Radiyallahu Anh'u Bedir Savaşı'na katıldığı için ona herhangi bir ceza uygulanmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin günahını bağışladığını ve onlar için cennetin gerekli olduğunu söylemiştir. Burada、e, İmam Bukhari Rahimahullah'ın asıl anlatmak istediği Ömer radiyallahu anhunun sözüdür ki burada ona münafık demek istemiştir. Fakat、e, Allah azze ve selam bedirehli olduğu için ona herhangi bir ceza uygulamamıştır. Evet, en iyisini bilmem Allah azze ve selam mütevellitir. Evet, 39 Müslüman kardeşine e kafile cinse. Allah Ömer'de rivayet edildiğini göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu: E kim Müslüman kardeşine kafilese kutlu çiftinden birine geriye dönüyor. Evet. Daha önce değiştirdik kardeşlerim. Eğer birisine ey kafir diye hitap ederseniz ve eğer sözünüzde doğruysanız yani karşıdaki kimse hakikaten kafir ise burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama eğer böyle değilse yani kafir değilse ki onun Müslüman olmadığını söylüyorsunuz. O zaman ne yapar? Bu kelime o sözü söyleyen ...kimseye döner diyor Allah Resulü... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...bu da tehlike olarak... Hadis, e, de, e, ...haricilere... E, ...herkesi tekfir eden haricilere... ...aslında delil olarak yeter kardeşlerim... ...daha önceki derste dediğimiz gibi... ...yüz kişiye kafir deyin... ...doksan dokuzu kafir olsun... ...hakikaten doğru olsun... ...ama içlerinden bir tanesi müdmin olsun... ...müsman olsun... O, ...o sözü söyleyen kişiye... ...bela olarak yeter kardeşlerim... ...o yüzden... İnsan diyor bir söz söyler de ne yapar? Hem dünyasını hem de ahiretini mahveder diyor Allah Resulü Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu da çok tehlikeli insanın dilinin tutması gereken meselelerden bir tanesi. Evet 440. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu Abdullah İbni Ömer haber vermiştir. Bir kimse diğerine kafir dediği zaman ilk bir isten biri kafir olur. Eğer dediği kimse kafirsse muhakkak ki doğru söylemiştir. Eğer onun dediği gibi değilse, ona söylediği küfür sözük kendine döner. Evet, bu da aslında tehlikeni büyüklüğünü söylüyor. Kafir dediğiniz zaman, dediği zaman eğer öyle ise hiçbir、şey、sıkıntı yok. Kafire kafir demiş olursunuz. Ama eğer öyle değilse, o kelime ne yapar? Kendisine döner ve kendisi kafir oluyor. Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Evet. Dört iskatepeci düşmanların alay edip sevmesin. Evvahaleyh adamlar bahu evet dediğine göre Hazret Peygamber Salallahu Aleyhisselam başta gelebilecek olan kötü dünyalara düşmanlar sevmesin diye Allah'a sormadı. Evet Allah nasuru ale insara tuvaseram Allah hasırır Allah'tan kendisini korumasını isterdi nedir、e, su ülkada dediğimiz dininde dünyasında bedeninde malında ve evlinde herhangi bir、e, kötülük gelmesi karşısında Allah Azze ve Celle'ye sığınırdı ve böylelikle de su ölü hatime dediğimiz、e, sonuçtan yani kötü sonuçtan、e, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'ye sığınırdı ve yine、e, düşmanların kendisiyle alay etmesinden ki burada şemaitatul a'da yani düşmanın kendisin、e, bizim Müslümanların veya diğer düşman olan bir kimsenin başına gelen musibetinden dolayı sevinmesidir. Yani düşmanın bize sevinmesinden yani bizim başımıza bir musibet gelip düşmanın da bundan dolayı sevinmesinden Allah'a sığınırdır. Allah'a söylüyor aleyhisselatü vesselam. Birincisi dininde, dünyasında... Bedenimde, malımda ve ailesimde herhangi bir kötülük meydana gelmesinden ve düşmanın kendisiyle başına gelen bir musibetten dolayı sevinip alay etmesinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'ye sığınır. Ondan kendisini korumasını isterdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 442 numaralı ribayet. Maalissalatü Vesselam. Evet. Ebu Hüzey, Allah razı olsun kendisinden rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sizin şu üç özelliğinizden razı olur ve şu üç şeyinizden de razı olmaz. Sizin ona icabet edip de kendisine ortak koşmamanızdan, topluca Allah'ın dinine sarılmanızdan ve Allah'ın başınıza idareci tayin ettiği kimselere karşı kavukluluk yapmaksızın samimi davranmanızdan hoşnut olur. Sizin delikodu yapmanızı gereksiz ve faydasız konularda çok soru sormanızı ve malı israf etmenizi çirkin görür. Evet. Ebu <gülüyor> Hureyre radiyallahu anh dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki muhakkak ki Allah azze ve celle Sizin için şu üç şeyden razı olur. Ki bu razı olma aslında sizin için şu üç şeyi emreder manasına gelir. Ve yine diyor ki sizin için yine üç şeyden de razı olmaz. Yani şu üç şeyden de sizi yasaklar diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani Allah Azze ve Celle size şu üç şeyi emreder ve üç şeyde yasaklar diyor. Aslında bu hadis... Allah はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな İbadet dediğimiz zaman İmam Şeyhülislam Ebû Teymiye rahimullah diyor ki Allah Hazreti ve Cenânin razı olduğu gözüken ve gözükmeyen her türlü söz ve amellerin genelinin adı ibadettir. Bu nüshesine her şey girer. Namaz bir ibadettir, tavaf, hacdır, insanın oruç tutmasıdır, ada kadamasıdır, itikaf etmesidir, kurban kesmedidir, secde etmesidir, abdest almasıdır, korkmasıdır, ümit etmesidir, sığınmasıdır. Her türlü şeyin adı nedir? İbadettir. Bunu ne yapacaksınız? Yalnız ve yalnız Allah için yapın diyor. Ve ve la tuşriku bihi şey'e. Sakın diyor Allah'a da ne yapmayın? Şirk koşmayın. Yani ibadetin hangi çeşidi olursa olsun Allah'tan başkasına yapmayın. Sadece Allah'a yapın diyor. Yalnızca Allah'a ibadet etmenizi ve ona şirk koşmanızı yasaklar diyor. Bu birincisi, İslam'ın özü. Ve şirk de neydi? İbadetin hangi cinsi olursa olsun, ibadetin hangi çeşidi olursa olsun, yalnızca Allah'a yapacaksınız. Allah はあなたの名前を表すことにしました。そして、私はあなたの名前を表すことにしました。私はあなたの名前を表すことにしました。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 Allah'ın ipinden maksat cemaattırdır, cemaatten ayrılmayın. Çünkü cemaatte ve itaatte hoşlanmadığınız bir şey, ayrılıkta, fırkalaşmada, bölünmede, parça parça olmada sevdiğiniz şeyden daha hayırlıdır diyor Abdullah bin Musa'dur, rədiyyallahu anhu. Anlatabildin mi? Cemaatte ve itaatte Belki hoşlanmadığınız şeyler vuku bulabilir. Birileri size bir ağır bir söz söyleyebilir, ağır bir nasihat edebilir. Sevmediğiniz, hoşlanmadığınız bir şey olabilir. Ama tefrikadayken, ayrılıktayken hoşlandığınız şeyden inanın çok daha hayırlıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle ne Kur'an'ında ne de Allah Resulü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde hiçbir zaman tefrikaya ayrılığı, İzin vermemiş, yasaklamıştır. Buna da hiçbir sahabe prim vermemiştir kardeşlerim. O yüzden Müslüm'de gelen rivayette de وَلَا تَفَرَّقُوا Rivayette Allah'ın dinine, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve sakın ayrılmayın derken cemaate yani Müslümanların cemaatine bağlı kalın sakın onlardan ayrılmayın emrini veriyor Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselam diyor ki, buyuruyor ki, şeytan tek kişiyle beraberdir. İki kişiden daha uzaktır ve Allah'ın emi cemaatin üzerinde dir buyuruyor Allah, Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden sakın ola ki cemaatten ayrılmayın dır Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Azze ve Celle de zaten bunu emrediyor. Ve yine Emrettiği şeyler arasından bir tanesi de sizin diyor Allah'ın başınıza emir olarak imam olarak getirdiklerinize de nasihatlaşmadır, nasihat etmedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Peki başımızdaki emirlere, liderlere nasihat nasıl olur? Birincisi onlara onların emrine muhalifet etmemek. İkincisi onlara bet dua etmemek. Üçüncüsü onlara dua etmek. Dördüncüsü, hak yolda, hakta onlara yardım etmek ve onların haktan saptıkları zaman da güzel bir üslupla onlara ne yapmaktır? Uyarmaktır demiştir alimlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Evet, Allah'ın bize emrettiği üç şey. Allah'a ibadet edin ve ona şirk koşmayın. Evet, Allah'ın bize emrettiği üç şey. Cemaate sarılın, sakın ayrılmayın, cemaatten kopmayın ve Allah'ın sizin başınıza emir olarak, lider olarak verdikleri kimseleri de ne yapın? Onlara itaatten ayrılmayın, onlara muhalefet etmeyin. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadisin devamında sizi de sizin için üç şeyden kerih görül, üç şeyden hoslanmaz diyor Allah Resulü vesselam. Birincisi gıyıl ve kal diyor. Kıyıl ve kal aslında dedikodu manasında kardeşlerim. Baktığımız zaman insanların haberlerine dalma ve sizi ilgilendirmeyen şeylerinde ne yapmak? Onların durumlarını, onların haberlerini nakletmektir. Şu şunu demiş, bu bunu demiş, şu şunu yapmış. Hani kadınların oturup dedikodu yaptıkları gibi sabahtan akşama kadar konuşurlar ve hala devam ederler ya. İşte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam みん husney islam in mari? Turkuhu malayani. イキシ i、uh、n i キャンディシイルギランデルメンシェイテルクエツメシイスラムノンギゼルインデンデルデル、アラハサルアイステル。ビルメセレシゼイイルギランデルメウサネアップメアジャコドコドヤップメアジャクシグイベットヤップメアジャクションズ。ソンアラハサルアレイラートはサラーム、ウケフラテスウアルデュー。 Çokça soru sorma, bu da insanın ihtiyaç duymadığı veya、e, şeylerde veya insanların durumlarıyla alakalı çokça soru sormayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasakladı diyor ki bundan kasıt da insanın talebinde istediği şeylerde ısrar etmesi ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri sormasıdır demişlerdir alimlerimiz. Allah kendilerinden、e, rahmet etsin, kendilerinden Ee, razı olsun. Birçok kereler kardeşlerim, insanlar müslüman,、e, alimlere uzak yerlerden soru sormaya gelmişler. Sorulan mı sormuşlar? Alim de kendilerine bu olay böyle bir şey vuku buldu mu diye sorduklarında hayır derlerse o zaman geri dönün vuku bulduğunda gelin demişlerdir. Yani vuku bulmayan veya kendisini ilgilendirmeyen bir şeyi soru ne yapmayacaksınız? Yani laf olsun diye soru sormayacaksınız. Evet.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 hem dünya maslahatını hem de ahiret maslahatının kaybolmasına dünya maslahatının kaybolmasına、e, sebepdir. Hadise baktığımız zaman kardeşlerim burada Allah Azze ve Celle'nin razı olması, öfkelenmesi ve sevmemesi gibi sıfatları olduğunu bunun sıfatların ispatı vardır ki burada hakikati、e, aynen olduğu gibi alınır. Herhangi bir temsile teşbih'e tekhifi veya tatille gidilmez olduğu gibi alınır yani Allah Azze ve Celle razı olur Allah Azze ve Celle öfkelenir ve Allah Azze ve Celle kerih görür sevmez bu da olduğu gibi Allah Azze ve Cellenin sıfatlarından bir tanesidir ki hadise baktığımız zaman hakikaten İslam'ın temellerini oluşturan şeyler vardır ki birincisi akide ve ヘッティッキー、ダハソンラ、ヘルトルシフトン、アラハゼ、アラハソルアレイサラトウェスサラモン、アラハンエムリレ、ヤサクラマセドル、ウェイバデティ、アラヒチン、イクラスル、サデジェヴェサデジェ、アラヒチン、ヤポーマスワードル、ウェイヒネ、キタフウェスユネテ、ウェドナイシーラジェマタ、バーランドン、ファーズオルシュウ、バーディッキー、アラハゼウェジェンレ、ウォアトスミュービハブリラヒ、ジェミアン、 Hep birlikte Allah'ın dinine, cemaate sarılın, sakın ayrılmayın diyor. Hiç, o yüzden tefrikada, ayrılıkta hiçbir zaman hayır yoktur. Hayır her zaman cemaattedir. Her ne kadar orada hoşlanmadığınız şeyler olsa da cemaat her zaman için hayırlıdır kardeşlerim. Allah hepimize... アラスルアレイサラトウサラム、l シャムズデキハキムレレ、エミルレレ、リーダルレ、ナシハトエッメンスウル i キ a イマムアハメッ、ラヒ i ーラー、トゥルキー、エッ、カ e r エディルメシエディレジェニ、ビルタネ l アモサイド、i ニバナデン m ディキ、ビルタネドアンワー、ベオ i ブ e エディレジェニ、ビルタネドアモサイド、ヤニバナデンセディキ、ビルタネドアンワー、ベオカブルエディレジェニ、 Ben onu diyor müminlerin emiri için, lideri için kullanırdım. Çünkü eğer o iyi olursa bütün cemaati ne yapar? Ee, tabiatı、e, iyi olur demiştir İmam Ahmet、e, Rahimullah. Ve yine burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı-ül kelime verilmiştir ki bu da onlardan bir tanesidir. Az bir ifadeyle ne yapmıştır Allah Resulü Vesselam? Birçok meseleyi. İçerisine、e, almıştır. Evet. 443. İbn Abbas sallallahu aleyhi aziz ve yüce olan Allah'ın Allah yolunda neye harcarsanız Allah onun yerine doldurur. Çünkü orzuk verenlerin en hayırlısı ve 39 ayetindeki harcamayı isralet israf etmek sizin ve cinilik yapmak sizin diye yorumlanmış. Evet. Şimdi.、E, Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle Allah için İslam için eğer siz neyi harcarsanız muhakkak Allah Azze ve Celle onun yerini doldurur diyor Ayet-i Kerime'de. Çünkü bahu wa khairul raziqin Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır buyuruyor Allah <gülüyor> Subhanahu wa Taala. Burada da ne yapıyor? Müslümanları infak etmeye Allah yolunda harcamaya ed teşvik ediyor Allah subhanahu ve teala. Çünkü verdiğiniz şeyin de asla ve asla eksilmeyeceğine haber veriyor Allah azze ve celle. Fakat burada verirken de ne israf edin ne de cimri davranın. Tıpkı Furkan suresi 67. Ay ayeti kerimesinde buyurduğu gibi وَالَّذ۪ي لَا اِذَا اَنْفَقُوا َمْ وَلَمْ يُسْرِفُوا يَقْتُرُوا بَيْرَ وَكَانَ قَوَّانَا ذَٰلِكَ オンラインファーケティクテリザマン、ネイスラフェダルラ、ネデネアパラ、ジムリダウランドラ。ケアイティケルメデ、ネボエルニザボイノノザヤポン、ヤネネボエルチョクアシェルジムリダウランン、ネデビスピトンエルニザアチェン、ヤネサブルガン、ネキアポンドラ、アラハゼメチン、エキスンデアサクドラ。ネアシェルジムローラ、ジャクセンス、ネデ savurgan olacaksınız. İnfaq ederken bile ne yapacaksınız? İkisi arasında olmanımızı emrediyor Allah Subhanahu ve Teala. Yani insan infaq ederken de, sadaka verirken de, Allah yolunda harcarken de ne yapması gerekir? Orta yollu olması、e, gerekir. Çünkü yolların en hayırlısı orta yol olandır. Allah hepimize hayır versin. アイティケルメンソンダー、モハイロー・ラザキン、モハカキ、アラーズ・レジェル、ベラン・レンメルズ・クランラン、エン・ハイロー・レスデュー。ヤニ、uh ak ・ネカダ・ベリスンズ・ベラン、セザ・オルス・ケヴェランザー、アラハゼレジェル。ベイユリネドル・ドラジャー、オランダ、アラハゼレジェル。デュシュン・サハベ・カデシュラム、アラハセルアリ・サナト・ウォー・セラム、アラヒチン、サダ・カベリ・メセンエムレッティー・ザマン、 Ebu Bekir radıyallahu anh'ı getiriyor malının hepsini bırakıyor. Ne geriye ne bıraktın ailene dediğinde Allah'ın ve Resulünün fazlını duyur. Getirir Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın malının yarısını veriyor. Ve sahabe bu şekilde ne yapardı? Allah için Allah yolunda infakta hayırda yarış ederlerdi. Allah bizleri de onlar, onlar gibi hayırda yarışanlardan eylesin inşallah. Allah azze ve celle hakkı hak bilip hakka tabi olan... batılı da batıl bilip batıldan sakinan kullarından eylesin Allahım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasib eyle Allahım bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru merhametinle rahmetinle cennetine girdirdiğim kullarından eyle bizi cennetine girdir cehenneminden de azade ileyarabbi Allah'ımla amin みんなの声を聞い ل みてください。